Geldik imandan sonra hiç bitmeyecek olan konuya, yani evliliğe. <gülüyor> Niye bitmiyor? Çünkü iman hem dünyada hem ahirette devam ediyor. Evlilik de öyle bir şey. Bak bak bak nasıl gülüyor, Bıçağa bakar mısın lütfen? <gülüyor> Allah'ım hemen çiçek oldu adam ya. He, böyle bir şey olabilir mi? Şimdi insanlar tarafından çok sorular geliyor. İşte buluşmada şu soruları sormadan, Evlenmemem lazım abi. Peki o sorular nedir yani... <gülüyor> Soru içinde soru soruyor Inception gibi. Abi evleneceğim kişiye ben geçmişimi anlatmalı mıyım? Eş seçiminde aranan özellikler nelerdir? Bunu da öylesine soruyorlar. Yoksa yani direkt duygusal olarak atlamış. Duygusallık devreye girince mantık noktaları pek çalışmıyor. Abi ben evliliğe hazırlanıyorum. Eşime hangi soruları sormalıyım? Birçok arkadaş tarafından sorular geliyor. Bıçak senin var mı aklında böyle sorular? Ben abi takribi 100 tane makale okudum. İşte. <gülüyor> Şimdi bu evliliğin hakikatine girmeden önce edebiyatına girelim. Bir tanesi demiş ki evlilik çok garip demiş. Eşimle kavga ederken gömleklerini de ütüleyebiliyorum demiş bir tanesi. Başka biri şöyle demiş. Fizik kitapları yazmaz belki ama sensizlikle kaldıramadığım kuvvetlerdendir demiş. Ya. Bir tanesi vallahi en güzeli platonik aşk. Dert yok, tasa yok. Az önce ayrıldım, haberi yok demiş. <gülüyor> Bu da manidarlardan bir tanesi. Şöyle bir olay var yine. Kız sormuş. İşte erkeğe soruyor. Şimdi bunlar evlenecek yani. Nişanlık harifesinde. Birbirimizi tanımamız lazım çünkü biliyorsunuz. Peynirli gözlemeyi mi çok seviyorsun yoksa patatesli gözlemeyi mi? Erkek cevap veriyor yolunu gözlemeyi. <gülüyor> <gülüyor> aç kalırsın aç kalır. Diyor. Evlenince öyle olmuyor. Yağlama nerede mantı nerede? Aç kalırsın aç. Gözleme bulmuşsun hep başına koy. Evet biri şöyle yazmış. İnsan aşık olunca mahalle esnafına selam vermeye başlıyor nedense. Bu insanın içerisinden taşmaya başlayan sevginin boşa gitmesin diye çevreye dağılmaya başlamasıdır sanırım diye bir cümle yazmış. Bu tabi anlayanlar belki tebessüm edebilir. Zor biraz. Bir de şöyle bir olay var. Adam eve gidiyor kapıyı çalıyor geç saatte. Hanım diyor ki anahtarım var daha niye zile basıyorsun? Adam da diyor ki ya ben sizin evde olduğunuzu bilmenin verdiği huzuru sana nasıl anlatayım? Sen hiç sana kapı açmadın ki. Rinna, ri, nari, nari, nari, nari diye İsmail sen de hangisi oldu kardeşim? Ben şöyle bir hanım anlatayım. Ben ikinci evlilik yıldönümünde 3 mum almışım yanlışlıkla. İkinci yani... evliliğin İkinci evlilik yıl, üç mumu ha, evlilik yıl dönümünde 3 mum almışım. Aynı eşle ikinci. Pastaya. Yani aynı kişiyle. Evlilik yıl dönümünde ikinci yılımda 3. mum almışım yanlışlıkla yani pasta dikmek için. Aman ya Hanım dedi sen ne yaptın? Valla dedim bana 3 yıl gibi geldi dedim ben de yani. <gülüyor> Bıktım senden mi demek bu? Bıktım demek değil de öyle gelmiş yani demek gibi. İnç altımda. İsmail açık adamsın <gülüyor> ama ya. Aç kaldın mı o gece? Aç kaldım evet. Susuz gün. kaldım. Kayın karanlıklı gece. Aç sus kalmadım <gülüyor> da yani. kalsaydım daha iyiydi yani. Öyle Onu... mi? Güler yüz göremedim iki üç kulu. Allah! İki üç kulu. O Onur Sarıl şu adama ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> yazıklar <yastım> ya. <gülüyor> Bizim Aksaray'dan gelmiş bir de Fatih kardeş var. Fatih'e de bir uzatın. Fatih bak senin bıyıklara bakınca buyur bey cevabı geliyor. Elhamdülillah. Reis. Bak mahcup etme bizi. Sen ne zaman evlendin? Ben iki yıl oldu. Nasıl peki durumlar? Bizde yıl dönemi yok zaten. Kutlamıyoruz biz. Aa. Öyle bir erkeğim diyorsun. Evet, elhamdülillah. Allah Allah. Eve nasıl giriyorsun? <gülüyor> ben gerek duymuyorum ya. Şu işçinin fıkrası geldi aklıma. Hani hanımından korkmayan var şimdi Şimdiye. <gülüyor> Bize yap. <gülüyor> i̇lk sene oldu da bir caz yemişsindir yani illa. Ya bir cazdan fazlası oldu da. Ya bir ilk sene bayağı bir sıkıntı oldu. Baktı bundan sonra her sene sıkıntı olacak. Kökten çözdük işte ya. En başta çözdük iş. Işte. Caz yemedin mi iş? Trip yemedin mi? İsmail'e caz anlatıyor. 6 ay yedim ya 6 ay. Altı ay. <gülüyor> ne yaptın? Adına Elif mi dedin? Fatih <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> izleyenler hemen ortaya çıktı. <gülüyor> Görüşürüz Elif mi dedin yoksa? Yok bir şey demedim de. Allah Allah tamam. Bu koyuncunun yediği cazı merak ediyorum. <gülüyor> Bunların önlemini önceden aldım. Çünkü benim evlilik yıl dönümüyle doğum günü aynı gün. <gülüyor> Bu arada hanımın doğum günü de aynı gün. <gülüyor> evet. Üçü de aynı gün. O yüzden hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Çocuk çocuğu, da aynı gün. Çocuk, çocuğu az kaldı. Onu bit. <gülüyor> onu bir ayla tutturamadık. Tam Vallahi. bir ay var arada. Şimdi dişçi bir. Diyarbakır erkeği abi... ve ben duydum ki sizin evde en son cümleyi hep sen söylüyormuşsun. Tamam hayatım diye. <gülüyor> abi hani bir laf var ya evde aslan bekledi. <gülüyor> Biz Diyarbakırlıyız ama hanım da Diyarbakır. Hanım da da. <gülüyor> hani derler ya çok güldük başımıza bir iş gelecek diye. Bizim de muhtemelen akşam evlerde öyle bir şey olacak. İnsan insan eliyle sürekli musibete uğruyor. Musibete uğradığı insan ellerinden birisi sürekli gördüğü ev hali oluyor. Yani evde bazen karı kocaya, bazen koca da karıya musibet gibi oluyor. Bazen öyle bir hal geliyor artık insan illallah edecek noktalara geliyor. Özellikle bu asırdaki evliliklerin ekserisinde var. Ben sadece size çok sıradan bir yaptığım araştırmadaki boşanma oranını söyleyeyim 1/3. Kalanını siz pay biçin. 1/3 boşanma var. Kalan 1 bir her gün bizi arıyor. Sürekli abi evliliğimin 6. ayındayım bıktım, 3. ayındayım bıktım falan diye. Şimdi hakikaten de şeytanda, nefiste böyle bir potansiyel var. Özellikle arada bir ünsiyet olduğu için eşler arasında, yani dışarıdaki insanın birbirine mesafesi biraz uzak olduğu için biz birbirimizin daha çok hep tatlı yüzünü görürüz değil mi? Ama yakınlık ne kadar azalırsa o kadar insanın birbirine hem nazı geçer hem bütün yüzünü gördüğünden dolayı tahammül edilmez noktalara çok gelebilir. Ve bu şekilde de insan insana bir cihette zulmetmiş olur. Evliliklerde de bu söz konusudur. Bu evlilikteki meseleleri anlamamız için İki tane kelimeyi bilmemiz lazım. Başımıza gelen musibetlerde, zulümlerde iki tane sebep vardır. Birincisi, zahiri sebeptir. Zahir ne demek? Görünen demek. Yani görünen sebeptir. muhatabın ise insandır. İkincisi, kaderi sebeptir. Hakiki sebeptir. muhatabın ise Allah Azze ve Celle'dir. Bu ikisini bilmemiz çok önemli. Sebepler yönü ile gelen musibette insanlar arası hukuk söz konusudur. Kader yönü ile gelen musibette Allah hukuku söz konusudur. Bunlar ne demek? Birazdan açacağım. Eskiler dermiş ki, ayağına taş değse dönüp kalbine bak dermiş. Hatta eskilerin hayatında görürüz değil mi? Çay içerken çay devrilse, der ki acaba ne yaptım da Allah azze ve celle ikaz ettiler. Çünkü onlar o an ayağın taşa değmesi olan zahiri sebebe bakmıyorlar. Ayağım taşa ne için takıldı diye kader sebebine, kaderi sebebe bakıyorlar. Yani şunu anlamak istiyorlar, ben ne yanlış yaptım da kader buna fetva verdi diye bakıyorlar. Üstad Hazretleri bir olay anlatır. Mükemmel bir olay. Bir gün adamın birisi hırsızlık suçundan tutuklanıyor. Hakimin karşısına çıkarılıyor. Hakim de adama hırsızlıktan ceza vermiş. Zahire baksan hakim o adama diyor. Doğru mu? Birçok meselede zahiri sebebe baktığımız için böyle aldanıyoruz. Adam hırsızlık yapmadığından, hırsızlıktan tutuklandığından dolayı zahiri sebebe bakarsan hakim adama diyor. Ama Üstad Hazretleri diyor ki, sen zahiri sebebe bakarak böyle düşünebilirsin ama kader şöyle iş yapar. Başka bir zamanda, başka bir zeminde cinayetin vardı. Kader onu alıp burada uygulattı. Yani beşer zulmetti, kader ise adalet etti. Biz birinci zahir sebebe bakarsak hakim bize zulmetti deriz. Ama ikinci hakiki kader sebebine bakarsak benim insanların görmediği kusurlarım var. Kader bunlara binayen bu işi yaptı deriz. Üstad hazretleri bu meseleye değiniyor ve bu mesele bugün evliliklerde başımıza gelen üzücü olayların birçoğunun temelini oluşturuyor. Biz geçmişte öyle zulümler ediyoruz ki eski hayatlarımızda. Kader de onlara göre hükmettiğinden evlenip en çok mesut olacağım dediğin anda bir tokat oradan, bir tokat oradan, bir tokat hanımdan, bir tokat çocuktan, bir tokat ya da hanım kocasından sürekli tokatlar yeniyor. Bunun sebebi zahiri sebep değil, hakiki sebeptir. Buyurun başlayalım. Bismihirrahu subhanahu kastamonu lahikası. Birden hatıra gelen bir meseledir. Her şeyde, her musibette, hususan beşer eliyle gelen zulümlü musibetlerde risale Kader'de beyan edildiği gibi iki sebep var. Başımıza gelen önce hangi musibetleri söylüyor? Beşer eliyle gelen musibetleri. Biz bugün bu beşer eliyle olanlardan en çok hangisini söyledik? Evde Eşin eşe yaptığı o zulüm ve musibetlerin hakiki sebebine bakacağız, evet. Biri, zahiren esbaba bakan beşerdir, diğeri, kaderi ilahidir. Beşer zahiri esbaba bakar, bazen yanlış eder, zulmeder. Ben bunu hak etmiyordum der ama kader öyle bakmaz. Sen geçmişte hak etmiştin, ben ise şimdi karşılaştırdım. Peki, kader için geçmiş gelecek kavramı var mıdır? O zaman şöyle de diyebilir kader. Sen gelecekte zulmettin. Ben onu şimdi önüne getirdim. Bunu da diyebilir. Hiçbir beis yok. Çünkü kader noktasında, ezeliyet noktasında geçmiş gelecek kavramı yoktur. Devam. Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder. İşte bu günlerde elin bir endişe ile Risale-i Nur dairesine temas eden 3 mesele adaleti kaderiye noktasında manevi suale cevaben ihtar edildi. Birinci sual. Evet, üç sual işleyeceğiz. Asıl konumuz üçüncü sualda, evet. Neden fedakar, yüksek bir şefkati taşıyan valide bu zamanda veledinin malından irsiyet yani miras irsiyet almasından mahrum edildi, kader müsaade eyledi? Eskiden anneler çocuklarının mirasından pay alabiliyor muydu? Alabiliyordu. Şimdi alabiliyor mu? Alamıyor. Ve soru şu, kader neden buna böyle fetva verdi?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 Şevkatlerini çocuklarının ahiretine kullanmaları gerekirken dünyalarına kullanıyorlar. Devam. Hatta mütedeyyin de olsa Bakın asrın gizemine bak. Dindar bile olsa bunu yapıyor. Evet. Kur'ani ilimlerin okunmasından çekip dünya ile bağlarlar. İşte bu şevkatin bu yanlıştan kader bu mahrumiyeti mahkum etti. Çocuklarımızın okul için, ders için kaldırılıp sabah namazı için kaldırılmadığı bir toplumda yaşıyoruz şu an. Daha buradan bile şefkatsizlik söz konusu mu? Evet. Yani çocuğunun dünyasına şefkat ediyor gibi gözüküyor ama sendeki o şefkat asıl ahiret için verildi. Mesela biz burada da yaşıyoruz değil mi? Genç bir kardeş, günahlara bulaşmamış. Belki zihnine henüz, kalbine henüz dünya sevgisi ilişmemiş. Ben Allah adına bir şeyler öğrenmeliyim, marifet ufkunu yaşamalıyım dediği anda annesi çıkıyor ortaya, babası çıkıyor ortaya. Oğlum dur, hele bir okulu bitir, hele bir emekli maaşını eline al. Kaçıyor mu bu hakikatler? Kur'an 1400 yıldır duruyor orada. Bu işler bitince ölmeye yakın yanaşırsın diyorlar öyle değil mi? Bunu söyleyen annelerin çocuklarının yaş grubunda kaç tanesinin mezarda olduğundan haberi yok herhalde. Ya da haberleri var ama işlerine gelmiyor. Ne diyorlar kabir için? Gençler ara sıra, yaşlılar sıra sıra oraya girecektir. Asıl şefkat ise çocuğunun 10-20 yıllık hayatını değil sonsuz hayatını düşünmekte de olacaktır. Demek ki bu asırda anneler Çocuklarının ahiretlerini düşünmeyerek şefkatsizlik yapıyorlar. Zahiri sebebe baktığında güya çocuklarının mirasları ona gelmiyor. Ama hakiki sebebe, kaderi sebebe baktığında o yaptıkları şefkatsizliklerinden dolayı kader bu asırda onlara bu şekilde fetva veriyor. Nasıl? Hayret verici değil mi? Devam edelim mi? İkinci sual. Risale-i Nur'la münasebettar. Bazı zatlara acıdım. Neden pederinin malından hakkı iki sülüs iken, o hakten kısma mahrumiyete kaderi ilahi neden müsaade etti? Sülüs üçte bir demektir. Normalde erkeğe iki sülüs yani iki tane üçte bir düşmesi gerekirken, şu an ne oluyor? Eşit bir şekilde paylaşılıyor. Şimdi zahirde baktığında ne var? Erkeğe karşı bir zulüm, bir haksızlık var gibi gözükülüyordu. Ama soru şu, kader buna niye fetva vermiş? Eğer buna fetva vermişse erkeğin bir zulmü vardır. Bakalım erkeğin zulmü neymiş? Buyur. Gelen cevap: Şu asırda öyle acip bir aşılamakla ebeveynine hürmet ve peder ve validesinin şefkatlerinin mukabil bila kaydu şartı kemal-i hürmet ve itaat lazım iken ekseriyetle o hakiki hürmet ve itaat bozulduğundan iki sülüs almaktan zulmen mahrum edildiler. Kişi anne babasının İslam dışı sözleri haricinde her birisine mutlak itaat etmek zorunda. Nereden biliyoruz bunu? En belirgin üffün ayetinden biliyoruz İsra suresinde. Üf bile diyemezsin. Orada ne var? Fehva var belagattaki bir kanun. Üf diyemediğine hiçbir şey diyemezsin. Ama bu asırda baktığında özellikle erkekler bayanlara nispeten biraz daha böyle vurdum duymaz davranabiliyorlar anne ve babalarına karşı. Buna binaen kader de onların anne babalarına yaptıkları... Zulme binaen bunu onlara uygun görmüştür. Beşer zulmetmiştir, kader adalet etmiştir. Zahiri sebebe baksan konuşacak çok şey var. Hukuk konuşursun, fıkıh konuşursun, her şeyi konuşursun. Hakiki sebebe baktığında biz zulmediyoruz, kader de adalet ediyor. Kız ise erkeğe nispeten biraz daha ilgilidir. O yüzden yahu ileride yaşlanınca bana baksın diye çoğu insan kız çocuk istemeye başlamıştır bu asırda. Devam. Kader onların kusuruna binayen müsaade etti. Ne ilginç bir denklem değil mi? Evet. Kızlar ise gerçi başka cihetlerde kusurları çok fakat zafiyetlerine binayen himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden beşerin zalim eliyle Kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten onlara vermeye müsaade etti. Bakın çok ilginç değil mi? Devletin hukukunda kaderin çizgisinin fetvası var. Hiç bu nazarla bakmadık değil mi? Bak devletin hukukunda kaderin adalet çizgisi var ya. Biz şeyi çok unutuyoruz. İnsanların iyi veyahut kötü akıllarına bir şey yapmak geldiğinde onu da ilham eden, o ilhamı da yaratan Allah. Kişinin istidadına kaderin ince planlarına göre yaratıyor bunu. Tam böyle bizim ana konumuzun sualine geldik ama ben bu mektuptan mahrum kalmak istemedim. O yüzden hepsini birden okudum. Evet. Üçüncü sual, bazı mütedeyyin zatların... Bakın başrol'de kim var? Dindar insanlar var, çok ilginç. Evet. Dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Dindar adam, evlenmiş. Ve sürekli biliyorsunuz o evlilikten önce, işte biz ahiretimizi birlikte kurtaracağız, abdest kavgası yapacağız, peşi sıra cemaat namaz kılacağız, ben ona mehir bile umre vereceğim falan. Ardından ne oluyor? Aradan daha 3 ay geçmiş, abi cinnet geçireceğim, cinnet geçireceğim, bu nasıl bir olaydır deyip kafayı kırıyoruz. Yani nişanlıyken böyle beyaz atlı prens de. daha sonra o prens atı yiyor böyle evlendikten sonra. Öyle bir hadiseler vardı. Şimdi sorumuz şu, dindar çocuk var ya dindar çocuk, normal şartlarda böyle bir eşi hak etmiyor mu? Problem bu mu? Zahireye baktığında çocuk hak etmemesi lazım. Neden hak etmemesi lazım bir kelimeden dolayı? Mütedeyyin. Niye mütedeyyin diyor çocuğa. Çünkü hak etmiyor diyor zahirde. Zahiri sebepteki zulümde adam ne diyor? Ben bunu hak etmiyorum diyor. Kader planı onu hak ediyorsun diyor. Ama üstad birazdan diyecek ki kader ciyetinde problemin olduğu için hak edeceksin diyecek. Evliliklerde problemler niye çıkıyor? Bak en temeline, en temeline giriyoruz. Birazdan ne örersek bunun üzerine öğreneceğiz Ne örersek bunun üstüne öğreneceğiz Böyle olmuyor mu? Bak etrafımızda, kendi evlerimizde, başka yerlerde herkes yaşıyor bu sorunu. Bu asrın problemi bu. Ya ben ahiret için, Allah için evlendim diyorsun, öteki eş sabah namazına kalkmıyor. İkisi birden sabah namazına kalkmıyor. Evde onu sayfa Kur'an okunmuyor. Olmuyor mu böyle? Allah aşkına söylesenize ya. Oturup bir masada konuşuyorsun. Ey hanım, ey eşim, beyim Allah var mı? Var. Biz neden yok gibi yaşıyoruz? Şimdi biz mütedeygin girmedik mi bu işe? Her şey güzel olmayacak mıydı? Amaç bu değil miydi? Biz düğünümüzü de uygun bir şekilde yapmayacak mıydık? Balayımız da uygun. Bal ayı diye bir şey de olmazdı yani. Her ay İslam'ın hukukuna uygun yaşanacağından dolayı ayın balı olmaz yani. Ölene kadar son nefesine kadar İslam hukuku cari orada. O yüzden ayın balı falan olmaması icap ediyor. Yoksa özel e git eylem falan o eyvallah. Yani ben ona karşı çıkarcasına bir şey demiyorum. Başka bir şey diyorum yani. İslam hukuku bir aya sığdırılmaz demek istiyorum. Çık gezeşinle eğlen ona kimse meşru dairede kimse bir şey diyemez ona. Başka bir problem var. Gerçekten dinden niyetle evleniyor insanların hepsi. Biz kendimizi de kapsayarak bunu söylüyorum. Ama evleniyorsun evin içine bir giriyorsun hiç düşündüğün gibi olmuyor olaylar yani. Evin bir odasından Kur'an sesi gelmesi lazım gelmiyor yani. Harır alır acaba sen burayı nasıl yaptın diye konuşmanız lazım. Filmlik onlarca defa yemek konuşuyorsunuz. Gezmek konuşuyorsunuz. Koltuğu alalım mı bunu konuşuyorsunuz. Perdeye ne oldu konuşuyorsunuz. Mesela okuduğum Ortak meseleleri de konuşman lazım. Ya bu ahiret hayatındaki haşir nasıl olacak, akla nasıl yaklaşacak da hemen lazım ama olmuyor bunlar hiçbiri. Bak evlenen mütedeyyin, zahirde bunu hak etmemesi lazım. Mütedeyyin, zahirde zulüm var adama karşı. Ama üstad birazdan diyecek ki, kader cihetinde sana hak ettiğin için böyle olur. Bu altyapının üstüne inşa etmedik mi ne oluyor biliyor musun? Duygusal bir zemine balon örüyorsun, balon. Bir rüzgarda patlıyor, bir fırtınada, bir taşta hemen patlıyor gidiyor. Duygusal zemin üzerine Fatih, hakikat inşa edilmez. Hakikat böyle Dem damarına işleyecek kadar vicdanla örülmesi lazım. Duygularına değil, vicdanına. Ancak vicdanla örülürse vicdan duygularını bastırabilecek çünkü. Ama duygulara örülürse duygular vicdanı ele geçiriyor, hisle aklı örtüyor. Mantıklı düşünemiyorsun. Temele bunu alın yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden önemli ya. Şu üstadın cümle ve örüntüsünü anlamak zorundayız yani. Acaba bu dindar adam zahire baktığında bunu hak etmiyor. Niye hak etmiyor? Çünkü dindar bu adam. Ahiret niyetiyle evle girdi. Ama evinde huzur huzur kalmamış. Niye böyle oluyor usta diyecek ki sen kader planında hak ediyorsun diyecek. Evet. Gelen cevap: "O mütedeyyin zatlar, diyanetlerinin muktezası böyle serbestiyet nisvan zamanında, öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri, hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti." Anladınız mı? Yani akıl, kalp, vicdan meşveret ederek Evlenmiyor diyor. Sadece göz pencerenle evleniyorsun diyor. Ve böyle yaptığından dolayı da senin kriterlerin Allah'ın uygun gördüğü kriterler mi? Hayır! Gözünün uygun gördüğü kriterler oluyor. Göz de geçici, gözün gördüğü de geçici. Böyle olunca huzur da geçici oluyor. Sen geçmeyen bir şey üzerine inşa ettiğinde 80 yaşında belki güzelliği biraz geçmiş bu hanım veyahut bu bey. Benim ahirette de eşim olacak diyerek o muhabbeti koruyabiliyorsun. Ben öyle insanları tanıyorum ki kaç yaşlarına gelmiş eşlerine muhabbetlerinden isimleriyle hitap etmiyorlar. Mihrabım diyorlar, canım diyorlar, çiçeğim diyorlar. Bu şekilde hitaplar ediyorlar. Biz bu değerleri kaybettik. Gerçekten kaybettik. Kendi nefsimiz de dahil olmak üzere hiç farklı konuşmuyorum yani. Biz de üstümüzü bu muhabbetleri. Biz bunları kaybettiğimizden aşklar, muhabbetler böyle ucuz bir şekilde oradan oraya satılır hale gelmiş. O yüzden bu hakikatleri anlamak noktasında da biz problem yaşıyoruz. Şimdi bakın efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadisini okuyayım size. Çok dehşetli bir hadis. Şöyle buyuruyor. Bana cehennem gösterildi. Gösterildi mi Efendimiz Aleyhisselam'a? Nerede gösterildi? Miraç'ta gösterildi değil mi? Baktım oradakilerin çoğu inkarcı kadınlardan oluşuyor. Onlar kocalarının kendilerine yaptıkları iyilikleri küçük görüp inkar ederler. Temelde huzuru koruması, blokajı sağlam tutması gereken aile hayatında patlak başlıyor yani. Onlardan birine kocası bir ömür boyu iyilik etse, sonra da senden dolayı bir sıkıntı ile karşılaşsa senden bir hayır görmedim. Keşke seninle evlenmeseydim derler diye hadisi bitiriyor. Bu hadiste bahsedilen olay nankörlük kökenli bir olay. Yani eşlerin birbirine sadakatinden bahsediliyor. Ama burada sadakatten anlamamız gereken dizilerdeki sadakat değil. İslami sadakat. Yani sen bana uyma, ben de sana uymayım. İkimiz birden Rabbimize uyalım dediğin anda o sadakat oluşuyor ve evdeki problemler çözülmüş oluyor. Şimdi erkekle korumacı bir rol var. Bayanlar da biraz erkeklere göre... Nazenin yaratılmıştır. Muazzam bir uyum. Zıttıkların uyumudur değil mi? Biz bugün bir fotoğraf karesinde bile zıttıkların uyumunu yakalamaya çalışacağız. Muazzam bir zıttık uyumu var burada. Mükemmel. Birbirleri için yaratıldıkları çok belli yani bu cihette. Ama kadın burada evdeki ikinci direk olma, ikinci erkek olma, ikinci şekilde biz uygun meşveret değil, benim net bunlar cümlelerimdir denildiğinde evde ikinci bir erkek olma rolünü üstlendiğinde o evde biraz huzurtlular kaçmaya başlıyor. Şimdi devamında ne oluyor? Diyor ki ben dindardım diyor. Ama dindardın ama huzur kaçtı. Temeline baktığında ne oldu? Sen dindarlık penceresinden bir evlilik yapmadın. Göz penceresinden bir evlilik yaptın. Ve evde ne oldu? Huzur kaçmış oldu. Burada anlamamız gereken temel kriter şurası. Akıl ve mantık çoğu zaman gözün esiri oluyorlar. Ve biz hislerimize yenildiğimiz anda yapmamız gereken en öncel olay başkalarının mantığının devreye girip bize yardım etmesi. Neyi anlattım ben? Meşvereti anlattım. Yani bizim gözlerimiz çoğu zaman aklı ve mantığı dizginleyip alaşağı ettiğinden bizim mantığımız bazı evlilik gibi durumlarda çalışmayabilir. Tam böyle zamanlarda o muazzam ayet devreye girer. وَاَمْرُهُمْ شُعُرًا بَيْنُهُمْ Onlar kararlarını şuuran meşveretiyle alırlar diyor. Demek ki evlilikte de o meşvereti yaptığında, özellikle attan düşmüş, damdan düşmüş biriyle yaptığında sana muazzam tecrübelerini aktaracaktır. Bu da önemli, unutmamız gereken kriterlerden biridir. Ve şunu anlayacaksın. En güzel eş, yanına yakışan değil, seni cennete yaklaştıran eş olduğunu anlayacaksın. İnsan hayatı çok tecrübeye girdikten sonra, sevilmenin sevmekten bile daha lezzetli olduğunu anlayabiliyor. Şu karşımdaki iki tane kardeşim bence beni onaylayacaklardır bu noktada. Sevilmek yani o şevkati hissetmek, sevmekten çok daha kıymetli bir şey olduğunu anlıyor. Bu noktaları yakalayabilmek için de, ehl-i insaf, vicdanlı insanlarla bol ve meşveri halinde olmak gerekir. Biz, Kendimize eş seçerken ne kadar yakışıklı, ne kadar güzeldir kriterlerini biraz daha bir köşeye bırakaraktan zor günlerde yanımda olacak mı meselesini düşünmemiz lazım. Çünkü güzellik gelip geçiyor ama zor günler dünyada imtihan var olduğu müddetçe var. Madem var onun varlığıyla kaim ve daim olan bir insan senin yanına yakışacaktır demek lazım. Devam edelim mi? Mütevakisi bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. Şu yanlış anlaşılmasın. Ne bayanlar kötü ne de erkekler kötü. Sadece amaç İslam'ı yaşamaksa eğer o amaç doğrultusunda bir araya gelinilmediğinde ileride amaç ayrılıklarından huzursuzluklar çıkabiliyor. Özellikle ahiret gibi bir amaç varsa söz konusu o ahiretin güzelliği her gün gözünüzün önünde güneş gibi parıldarken geçici ve gidici hiçbir güzellik sizin huzurunuzu kaçıramaz olur. Şimdi eşlerin ahiret ciyetinde aynı heyecanı taşıması ne demek? Efendimiz Aleyhisselam'dan bir örnek verelim. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de hutbeye çıkacak. O esnada da Ümmü Seleme annemiz hizmetlisine saçını taratmaktadır. Ve biz bu sahneden anlıyoruz ki o kendine bakıyorsa akşam Resulullah Aleyhisselam onun yanına geçecektir. Tam o esnada Efendimiz hutbeye çıkar ya diye hitabı evin içine gelir. Ümmü Selem annemiz hemen koşar, başının örtüsünü alıp mescide doğru koşmaya hazırlanırken nereye gidiyorsun Ümmü Selem eder? Şimdi bakın, hizmetlerin şaşırması normal mi? Normal. Çünkü ses eve geliyor mu? Geliyor. Peki, akşam Efendimiz Aleyhisselam o eve teşrif edecek mi? Edecek, akşam da sorabilir değil mi? Hayır, hayır öyle değil. Onların içerisindeki yaşadıkları o his, o inanç, o iman, o heyecan, bizim bu vasıra da kaybettiğimiz bir his. Ve Ümmü Selem annemiz baş aldığı gibi, duymadın mı? ''Ya eyyühennas'' dedi, ben de o insanlardan bir insan değil miyim? Ben de o mesleğe icap etmem gerekmez mi diye başını örttüğü gibi koşup onun yanına gider. Aynı heyecan ne demek anladınız mı? Evlenmeden önce birbirine sürekli hadis atanlar evlendikten sonra sabah namazlarına kalkmaz oldular. Ne kadar acı tablolar? Bak çok acı bir tablo. Hele o eşlerden birisi ahirete namzet yaşamaya devam edip birisi ne edip geriliyorsa bunun acısı var ya dinmez bir acı oluyor. Tarif bile edilemez. Aile kavramı nedir? İslam'da aile olmak nedir? Eş için nelere bakılır? Hangi kriterler önemlidir? Biraz da bunları konuşalım mı? Aile ne demektir? Araplar aileyi birkaç farklı kavramda kullanmış. Biri çekilince diğeri ayakta duramayan yapıya aile demişler mesela. Ne güzel bir kavram değil mi? Veyahut ihtiyaç duygusuyla bir araya gelmeye de yine aileyle aynı manayı kullanmışlar. Lügatta da geçinme, nafakayı temin etme gibi manalarda kullanmışlar. Biz bunların her birini toplayıp anlaşılabilir bir düzeyde konuşacak olursak eğer meşru bir dairede İki eşin bir araya gelip kendi kan bağlarından çocukların ortaya oluşturduğu şemaya biz aile diyeceğiz. Şimdi aile insanı cennete hızlıca taşıyabileceği gibi cehennem azığı da aileden gelir. Ne diyorsun sen ya? Aileden cehennem olur mu? Olmaz olur mu? Bakalım Ebu Hureyre nasıl naklediyor? Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir zaman gelecek kişinin helakı annesinin babasının çocuklarının eliyle olacak. Çok şaşırtıcı değil mi? Anne ya dünyada kıyamaz. Baba... Canını verir. Çocuk konuşulmaz meseledir. Bunlarla helak mı olur? Olur bak. Sahabe merakla sözün gerekçesini bekliyor ama şok olmuşlardır, soramıyorlardır ve en son bir tanesi sorar. Efendimiz Aleyhisselam cevap verir. Kişinin ehli fakirlikle ayıplar, takadinin yetmeyeceği işleri ister, Kişinin dini gider, helak olur. Aile sürekli ne isteyecek? Oğlum dünyada şuraya gelsene. Ey kocam bana şu koltuk takımlarını neden almıyorsun? Adam buna takat yetirebiliyor mu İsmail? Yetiremiyor. O zaman ya dünyayı feda edecek ya ahireti neyi feda ediyor? Ahiret elden gidiyor. Dehşetli bir hadis daha. Aile şöyle bir olaydır. Ha devlet kurmuşsunuz, ha aile kurmuşsunuz. Devlet kurduğunuzda meydan savaşları nasıl oluyorsa aile kurduğunuzda da aynı meydan savaşlarını sürekli yaşayacaksınız. Ve bazen çileden çıkacak durumlara geleceksiniz. Hele bir de o gizli ajan rolündeki teyzeler, dayılar, halalar işin içine girdi mi? ''Aman kızım kendini ezdirme, aman oğlum ilk geceden masaya yumruğunu sağlam vur.'' E ne oluyor bu sefer? İki tarafı birbirine tarafkir ediyorlar. Bakın benim annemin kedileri var. O kedileri normal habitatına bırak, kediler anlaşıyor. Ama bunları birbirine sevdireyim diye şöyle zorla getir kavga ediyorlar. Yani o yaptıkları da aynı durum oluyor. ''Aman sen kendini ezdirme, aman sen kendini ezdirme'' ne oluyor? Birbirlerine karı koca rakip gösteriliyor. Halbuki neyler? Birbirlerinin tamamlayıcısı. Kilit anahtar gibi bir rol oynuyorlar ama etraf bazen buna müsaade etmiyor. Ve kalan çocuklar üçte bir dedik değil mi boşanmaya? O tarafgirlik bir rekabet oluşması sonucunda üçte bir seviyede boşanma oluyor. Boşanmamanın 3'te 1'i de birbirinden vahim durumlarda çocuklar ne oluyor? Duygusal trajediyle büyüyorlar. Ve bana sorarsanız bütün bu anlattığım anlatacağım konuları bir araya getirdiğimde ben derim ki bence özellikle böyle bir zamanda günümüzde evlilik ehliyetli olmak zorunda derim. Evlenecek kişilerin psikolojisine, durumuna bakması lazım ki hem birbirlerine zarar vermesinler hem ilerideki çocuklara zarar vermesinler. Fıkıh kitaplarında ibadetten sonra genellikle aile hukuku gelir. Neden biliyor musunuz? Çünkü evliliğin ibadetten hiçbir farkı yoktur. Evlilik, ibadet yani sevap kazanma mantığıyla yapılması gereken bir durumdur. Bu nazarla baktığında evlilik için şöyle de söylenebilir. Aklı olan değil, dini olan evlenmesi lazım. Neden? Çünkü evlilik bir ibadet meselesidir aslında. Şimdi Kimisin filmlerden gördüğü evliliği istediğinden dünyada huri bekliyor. Her istediğim yapılsın, her şey ayağıma gelsin ve bundan dolayı ne oluyor? Zaman zaman pişman oluyor, tiksiniyor, yeter bıktım bu işten diyor Ve göze hemen başka şeyler aramaya başlıyor. Olay ibadet şuurunda yapılmadığından o evliliğin çeşnisi sabırda olmamıştır. Biz demek ki Olayı baştan kabullenirsek devamında daha olgun ve mantıklı adımlar atabiliriz. İbadet şuuruyla buna da dişimi sıkarsam bu da bir sevaptır diyebiliriz. Sabah namazına kalkmak öyle ya da böyle biraz zorluğu var mı? Var. Çünkü sevabı da aynı ölçüde fazla. Şimdi evliliğe neden farklı bakıyoruz? Evliliğin de zorluğu zahmetli yanı var ama Allah bana sevap yazacak buradan dediğin anda o sabır, o sebat, o evliliği muhafaza etmeye yarıyor. Şimdi insan bu dünyada her şey yolunda gitmesini bekliyor ama bu dünya öyle değil. Bu dünya dar imtandır, imtihandır, i̇mtihan yurdudur. Her şey yolunda gider birden, eşinden bir patlak verir, bütün morali bozulur. Eşin çocukların yolunda gider, bu sefer iş patlak verir, bu sefer morali bozulur. Eşle işte sorun yoktur, bu sefer çocuklar başına yıkılır, orada patlar. Bu dünya imtihan yurdu iki yakan bir araya bu dünyada gelmeyecek. Hele hele Allah'ın sevdiği bir kuluysan seni bu dünyada sürekli temizlemek ve bütün güzellikleri sana ahirette vermek isteyecek. Ne belli? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hayatından belli. Musibet ona uğramadığı, komşu olmadığı bir gün yaşamış mı? Biz şöyle bir hadis biliyor muyuz? Eşetül bela alal embiya, sünmel evliya, felemsal felemsal. Belanın en şiddetlisi önce peygambere, sonra velilere, sonra da mertebesine göre gelir diyor. Sen neden evlilikte de bunu düşünmüyorsun? Ama olay anında çok zor. Niye? Yakınlığın fazla. Yakınlığın ne kadar fazlaysa nazın da o kadar fazla geçiyor. Yani biz cennet vizesi olarak görebilirsek evliliği, eşi ona sabredebilir miyiz İsmail? Sabredebiliriz. Peki sabredip affedebilir miyiz? Affedebiliriz. İşte sen onu affettin için Allah seni affedecek. O yüzden inşallah affımız sadece eşte değil, bütün işlerimizde bol olanlardan eylesin Allah azze ve celle. Harakani Hazretlerinin bir menkıbesi var. Harakani Hazretleri İbn Sina ile çağdaş. İbn Sina bunun namını duyuyor, duyuyor artık ziyaret etmek istiyor. Bir gün buluyor yaşadığı yeri, yurdu. Gidiyor, kapısını çalıyor. Evden bir kadın sesi. Ne var? Ne istiyorsun diye. Ya böyle böyle bir zatı duydum Arakan Hazretleri ziyarete geldim. Allah onun da belasını versin, senin de belanı versin. Bu sahte karamı ziyaret ettin deyip kapıyı yüzüne kapatıyor. İbn Sina diyor ki benim duyduğum zat bu olamaz. Sağdan soldan soruşturuyor acaba nerededir, nerededir diye. Diyorlar ki dağda odun kırıyor, odun topluyor. Dağda yanına bir gidiyor. Odunları kırmış, aslanların üstüne koymuş. Aslanların üzerinde odun taşıyor. Selam veriyor. Ya böyle böyle evde bir olay oldu. Senin eşin böyle dedi. Bunda bir gariplik var. Ama buraya geldim sen aslanların üzerinden odun kırmış, odun taşıyorsun deyince ''Biz evdeki aslana sabrettiğimiz için Allah buradaki aslanlara bize itaatkar yarattı.'' diyor. Yani sabrın önemini anlatmak istiyorum. Bir sahabe efendimizin bir eşi var. İllallah etmiş, illallah etmiş. Diyorlar ki, boşasana, rahatla bir nefes al. Ben boşarsam başkasına musallat olur, o yüzden boşamıyorum der. Gün geçer, zaman geçer, eşi vefat eder, kabrini ziyarete gider. Diğer sahabe efendilerimiz de onu kabirde izler. Kabirde üç defa boş ol, boş ol, boş ol der. Derler ki ya sen dünyada sabrettin. Burada ne yapıyorsun? Vallahi hayretle de tahmin edememdir. <Gülüyor> Huzeyfetül Yemani kimdir? Efendimiz'in sır kâtibi. Efendimiz sırlarını onunla paylaşır. Huzeyfetül Yemani sürekli cihata giderken hanım ile helalleşir ve bir gün hanımına der ki ya hanım böyle böyle başıma bir halkal gelse, şehit olsam senin ruhsatın var. Bekleme ha, ah, sakın sabretme. Devam et dünyada hayatını yaşa der. Biraz yürür, dışarı çıkar ve hemen geri döner. Hanım ben sana böyle dedim ama ya sen evlenirsen? ''Evlendiğin eşi benden çok seversen ve ben senle cennette buluşamazsam ne olacak? Beni beklesen olur mu?'' der. Bir de işin bu güzel yanında var. Birbirlerini o kadar sever, o kadar muhabbet ederler ki ahirette bile kavuşmanın planlarını yaparlar. Bu bak yanağından kelebek çıktı. <gülüyor> Allah aşkına. Biz bu örneklerde şunu anlıyoruz. Sabır çok elzem ama sabırla birlikte aile hayatı ve cemiyet hayatı için korunması şart beş tane unsur var. Nedir bunlar? Can korunmak zorundadır. Mal korunmak zorundadır. Irz Korunmak zorundadır. Akıl, akıldan kasıt nedir biliyor musunuz? Hani uyuşturucu vesaire gibi şeylerle akıllı olmasın. Akıl korunmak zorundadır. Bir de iman korunmak zorundadır. Bu beş saydığım unsurdan bir tanesi eksik olsun, o cemiyet hayatında hiçbir güzellik göremezsin. Ve şu an bu beş unsurda kısım kısım aile hayatlarında problem olduğundan cemiyet hayatına bunlar yansıyor. Mesela hayatta güvensizlik olduğunu ve canların korunamadığını düşünün. Suriye'deki kardeşlerimizin Allah onların gani gani yardımcısı olsun gibi bir durumu söz konusu oluyor. O yüzden bu 5 unsurun korunması çekirdek yapıdaki aileden başlamak zorundadır. Bizde bu bilinç olmazsa, gelecek nesilleri bu bilinçlerle doğurmazsak onları yetiştirmezsek cemiyetin huzuru kaçacak. Kader bizi üzecek fetvaları bizim yüzümüzden bize verecektir. Bu evlilik ve aile ile ilgili sahabe efendilerimizin yaşadığı hayat örnekleri nelerdir? Ama biz sahabe efendilerimiz dersek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Hatice'den başlamazsak bu iş olmaz. Her şeyin en başını ve en sonunu bize en doğru öğrettiği gibi bu işin de en başını ve en sonunu bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice'siyle birlikte, Hatice annemizle birlikte bize öğretecektir. 12 yaşındadır. Amcası Ebu Talip'le birlikte Şam'a, Büsra'ya ilk ticari seferine gidecektir. Takribi gittikleri mesafe 1500 kilometre ve oraya git, gel, mal sat 3 aylarını alıyor. Yani Mekkelilerin bir ticari seferi denildiğinde 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay gibi bir süre düşünmeniz gerekmektedir. Bu ilk seferde çok bildiğiniz bir olay oluyor. Rahip Bahira. Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyor ve onun üzerinde onu takip eden bulutu görüyor. Ve hemen Ebu Talip'i akşam yemeği davet ediyor. Ama Ebu Talip yeğenini çok korumacıdır. O yüzden onu yemeğe götürmüyor. Kendisi gidince de sen bu çocuğa çok dikkat et, kem gözlerden sakın diye ikazda bulunuyor. Ondan sonra Ebu Talip'le birlikte o ticaretten dönüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam daha küçük yaşlarda ticareti öğreniyor. Zaten kendisi daha küçük yaşlarda çobanlık da yapmıştır. Hem de ne çobanı? Keçi çobanlığı. Sen bilirsin Fatih. Veterinlersin. Keçilerle baş etmek nasıl? Çok zor. Özellikle yavrularını düşün. Akıl alır gibi de değil. Yani bir koyun sürüsü ile keçi sürüsü arasında zorluk farkı kaç kat desem? Yüzlerce herhalde kat fark var değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı çobanlık bir de keçi çobanlığı. Yani Allah Azze ve Celle onu ufak yaşlarda sabrı ve tahammülü bile öğretmiş Efendimiz Aleyhisselam'a. Hem onu öğreniyor, hem ticareti öğreniyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu ondaki zanaattan neticesinde bir gün Mekke'den Hatice annemizin kervanı yola çıkacaktır. Ve kervan nasıl bir kervan? Mekke'nin gördüğü en büyük kervandır. Neden? Çünkü Hatice annemizin evvelinde iki tane eşi vardır. Vefat etmiştir. Üç tane çocuğu vardır. Hem iki eşi çok varlıklıdır. Hem de babası Hüveylid bin Esed. Meşhur tüccarlardan birisidir. Onun mal varlığı da kalması hasebiyle Hatice annemiz çok varlıklıdır. Ve Mekke'nin görüp görebileceği en büyük kervanı çıkaracaktır ortaya. Bu kervana Efendimiz'i isteyecektir. Ama ondan önce Hatice annemizi şöyle birazcık tanıyalım. Hatice annemiz bir sefer sırasında erken doğumla dünyaya gözlerini açmıştır. O yüzden de Hatice yani erken gelen manası söylenmiştir ismine. Hatice ne demek? Erken gelen. Ama bunda çok manidar bir olay daha vardır. Sanki Hatice annemiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan da erken gelmiştir. Ve ona o güzel günlerin hazırlanmasında bir vesile bir yardımcı olmuştur. Bu cihetle de Hatice ismiyle tam müsemmadır. Tam müsemmadır Hatice annemiz tam. Mekke'nin en soyluları Hatice annemizle evlenmek ister. Bu soylular içinde kimler var? Ebu Sufyan var. Velid bin Mughire var. Ebu Cehil var. Bir rivayete göre Ebu Cehil'in Efendimiz Aleyhisselam'a bu düşmanlığının bir sebebi Hatice annemize talipken onunla evlenemeyip Efendimizin onunla evlenmesidir. Hatice beni bıraktı da Abdülmuttalip'in yetimini mi aldı diye hasedi gitgide artmıştır Ebu Cehil'in. Hatice annemiz yine Efendimiz'i o kervanla birlikte Büsra'ya gönderir. Yanında Hatice annemizin bir yardımcısı Meyser'e vardır. Meyser'e Hatice annemizin kameramanı gibi olacaktır. Gözüyle gördüğü her şeyi orada anlatacaktır. Yine orada Rahip Nastura'yla bu sefer denk gelirler ve Rahip Nastur Efendimiz'i bir ağacın gölgesinde şöyle gölgelenirken görür ve Meyser'e der ki bu ağacın altında ancak bir peygamber gölgelenebilir diye aslında bir, müşrayı, bir müjdeyi yine vermiş olur. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam Kervanın kasasıyla ilgili birkaç iş yaparken Meyser'e onu görüp ne yaptığını sorar Efendimiz'e gel, gel Meyser'e gel sen de şahit ol. Bak benim kasamla kervanın kasası birbirine karıştı, sen şahit ol ki ben bütün kasamı kervanın kasasına naklediyorum demiştir. Onun ticari ahlakı daha o yaşlarda dillere destan olmuştur. Tabii Meyser'e gelip bunları anlattığında Hatice annemiz zaten Efendimiz aleyhisselama hayranken hayranlığı kat ve kat artar. Bir rivayete göre bizzat kendisi talip olur, başka bir rivayete göre Nefis'e isminde bir dostu vardır. Ve o dostunun vasıtasıyla Efendimiz'e haber gönderecektir. O nefise kimdir hatırlar mısınız? Mekke fethinde Efendimiz ihtiyar bir kadınla muhabbet eder. Ayşe annemiz de gelip sorar. Ya Resulallah muhabbet ettiğin ihtiyar hanım kimdi? Allah razı olsun Ayşe annemizin sorularından öğreniyoruz. O benim Hatice'min arkadaşıydı der. Ve ben onunla Hatice'li günlerimi iade ettim der. Allah Allah Allah Allah. Efendimiz'e haber ulaştırır. Amcanı al. Benim amcam Amr bin Esed'e söyle, anlat ve bana talip olduğunu bildir ve beni istediği diye haber gönderince Efendimiz Aleyhisselam Amr bin Esed'e gelir. Biraz aksidir Amr bin Esed ama 400 dirhem mehir karşılığında Hacca annemizle evlenmeyi bağlar ve 25 yaşında Hacca annemizle evlenmiş olur. Bakın bugün boşanmaların çoğu neyden oluyor? Eşlerin aileyi benimsememelerinden. Halbuki inanın burada imani cihette zaf çok. Şimdi insan iman nezdinden baksa Karşıda muhatap aldığı iki ihtiyar var. Senin bunlara en ufak hürmetin sevap ya. Senin bunlara en ufak bir ikramda bulunman, bir hizmet etmen Allah katında çok makbul sevaplar yani. Şimdi insan bu nazarla baktığında eşinin anne ve babasını sevmez olur mu hiç? Buradaki dersi de kimden alıyoruz biliyor musunuz? Yine hacca annemizden alıyoruz. Hacca annemiz diyor ki ya Resulallah senin de annen baban yok, benim de annem babam yok. Gel düğünümüze senin sütannen Halime'yi çağıralım diyor. Sütanne Halime'yi çağırıyorlar. Düğünde hürmet ettiklerden sonra sütanne Halime tekrar dönecek. Ve Hacca annemiz diyor ki dönme diyor bizimle kal diyor. Allah Allah. Şimdi eve kahvaltıyı almıyorlar. Dönme bizimle kal diyor. Ne dese sütanne Halime'yi ikna edemeyince 16-17 tane koyun hediye ederekten onu gönderiyor. Ve biz şu dersi alıyoruz. Seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevgi de böyle yayılmacı bir güç vardır. Seviyorsan onun sevdiğini de seveceksin. Düğünden sonra Ebu Talip yerine çok düşkün. Sürekli aklı kalıyor, sürekli gözü kalıyor. Niye gözü kalıyor? Hacca annemiz çok varlıklı. Acaba diyor Hacca çok varlıklı. Benim yeğenim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam orada hoş karşılanmıyor mudur diye aklına düşüyor bu talibin. Hemen birisini gönderiyor. Git diyor bir izle bakayım nedir durumlar diyor. Çünkü yeğenine düşkün acaba eziliyor mu evde diyor. Bir bakıyor ki her kapıya Hatice koşuyor. Her olayı fırsat bahane bilip Efendimiz'e iltifatlarda bulunuyor. Yok onun gibisi yok. Onun gibisi gelmemiş, onun gibisi görülmemiş. Hatice annemiz öyle bir anne. Ve Efendimiz Aleyhisselam şu hadiste bulunuyor. Ben Hatice'min sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Hadise bakar mısın? Kalp midesi var insanda değil mi? Peki o kalp midesi neyle beslenmiş? Hatice'nin sevgisiyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatice ve Hatice annemiz emsali insanlar aranmakta bulunacak insanlar değil. İnanın değil. Bu tam kader planı ile ilgili bir şey. Sen Hatice'ye layık birisi olmadıktan sonra o Hatice sana denk gelmeyecek. Ve bizim yaptığımız eski kusurlar sağlam bir tövbe görmezse evliliğimizde de karşımıza çıkıp huzurumuzu bu dünyada çalacak. Şöyle buyuruyor. Tayyibi Tayibe'ye. Tahir'i Tahire'ye. Sen neysen karşılığın o senin gibi olacaktır diyor. Biz birilerini aramaktan ziyade önce kendi içimizdeki o Müslümanı arayıp uygun bir insan yetiştirsek kendimizi Allah da biz gibi birisini karşımıza çıkaracaktır. Bu kesindir. 2 yaşına gelmeden evlatları Kasım bu dünyadan göçer. O yüzden Efendimiz'in künyesi nedir? Ebu Kasım'dır. Rivayetlerde geçer. cibril Emin bazen Efendimiz'e Ey Ebul Kasım diye hitap ettiği de olmuştur. Çünkü künyesi oğlunun ismiyle anılmıştır. Buradan hangi dersleri çıkardık? Hatice aranmakla bulunmaz. Sen ona layık olursan Allah karşına senin gibi senin kameti kıymetinde birisini çıkaracaktır dedik. Bu dersten alacağımız en önemli ince sır burasıdır. Ebu Derda bildiğiniz üzere Medine'de aktarlık yapmaktadır. Efendimiz Aleyhisselam'la ve Suffa Mektebi ile tanıştıktan sonra bir gönülde iki sevda olmaz diyerek aktar dükkanını terk edecektir ve Suffa'nın gözde talebesi ve muallimlerinden birisi olacaktır. İleride Şam'a yerleşecek 150-160 tane Suffa meclisi Şam'da açacaktır. Ona gelmeden önce hayatının son demlerine bakalım. Hayatının son anında 40 yıl boyunca yan yana nefes aldığı eşi yanındadır. Üzgündür. Eşi soran nedir bu üzgünlük? Çok günahım var, ona üzülürüm diye söyleyince ebutlerde, onların kameti kıymeti öyle bir şeydir. Tabip çağırayım mı? der eşi. Doktor çağırayım mı? Ebu Derda şu cevabı verir. Beni zaten tabip bu hale sokmadı mı? der. Şafi olan Allah'ı kasteder. Beni zaten şifayı veren Allah bu hale soktu. Ben der demiş. Kime şikayet edeyim? der. İnceliğe bakar mısın? Ümmü Derda bir kenara şekilip elini açar, dualar eder. Allah'ım ebutler Derda beni dünyada istedi, sen nasip ettin. Ben de onu öte tarafta istiyorum, bana nasip et deyince, bu duayı duyan Ebu Derda, o zaman evlenme, cennette buluşalım der ve son sözleri bu olur. Son ana kadar dinmeyen, sürekli artan bir muhabbet. İman olunca böyle oluyor. Bunlar bize karşılık bulmayan şeyler. Neyi yitirdik de bunlar karşılık bulmuyor? Cevabı çok özür. Bir şeylerimiz zaf içinde, bir şeylerimiz noksanlık içinde o yüzden bunları yitirdik. Biz sevginin ayaklar altına alındığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden de bunlar bizde karşılık bulmuyor. Bir mimar bana bir şey anlatırsa ben de mimarlık olursa onu anlayabilirim, doğru mu? Bir ressam bana bir tablodan bahsedecekse ben de ressamlık olursa onu anlarım, doğru mu? Bir sahabe bana böyle bir hayat sunarsa ben de onlara benzeyen bir iman olursa ancak ben onları anlayabilirim. Ben onları anlayamıyorsam ben de neyin olmadığını düşünüp halime yanmam lazım. Bunlar uyku kaçırır dostlar. Bunlar uyku kaçırır adamda. Ebu Derdaa Şam dolaylarında olduğu bir dönemde halife Muaviye'den haber gelir. Ebu Derdaa müsaitse Oğlum Yezid'e kızını isteyeceğim der. Bu haber gelir gelmez Ebu Derdağ hemen en yakın talebesiyle kızını evlendirir. Ey Ebu Derdağ, koca halife senin kızına talip olmuş sen neden böyle yaptın diye sorulduğunda kızım dünya saltanatında yaşayıp ahiretini kaybedeceğine çadırda yaşasın dünyasını kaybetsin ama ahiretini kaybetmesin buyurur. Buradan çıkacak ders nedir biliyor musunuz dostlar? Ders kolay. Ahiretini takvanı dünyanın önünde tut. Dünyada birkaç güzel gün geçireceğim diye ahiretini, takvanı satma. Ders kolay. Ders kolay da gel de dinlet. İşim sahabe efendilerimizi okuyoruz da bunlara benzemek kolay mı gerçekten? Bir benzemeye çalışsana. Bazen diyorlar yani, bazı densiz nadanlar, ya niye onlar sahabe ben değilim haşa. <gülüyor> Bak şu yaşantıya neden onlar, sen değilsin anla bakalım. Şunun çeyreğini yaşayabilecek misin? Biz düğün fotoğrafında kaybediyoruz. Ya düğünde bir seferlik, bir seferde başımı açsam ne olacak? Burada kaybediyoruz. Ya zaten bir sefer olması problem. KPSD gibi sürekli girip kazanamıyorsun ki. Bir sefer olduğu için o imtihanı kaybettiğinde onun ahirette dönüşü yok. Bir sefer olması problem. Sizin kalbinizde çok yeri olan ve her gün anam anam diye onu da özlediğiniz birisi var şimdi. Kimdir o? Enes bin Mali'nin annesi Ümmü Süleym. <gülüyor> Süleym. Efendimiz Medine'ye hicret etmeden önce Evvel Esat bin Zürare'nin daha sonra da Musab bin Ümeyr'in vasıtasıyla o Mina çadırlarındaki biatlarının sonucunda takribi iki yıl boyunca daha Efendimiz Medine'ye gelmeden Efendimiz'i tanımış iman etmiştir. Ve çocuklarını sürekli peygamber sevgisiyle büyütmüştür. Lakin böyle olunca evin kocası Malik ibni i Nadır, ben artık sizinle yaşamak istemiyorum deyip evi terk etmiştir. Terk ettiğinde de zaten yolunu bir eşkıya kesecektir ve onu öldürecektir. Daha sonra Ümmü Süleym'e kim talip olur biliyor musunuz? Hayret hayret verici bir durum. Bakın Enes bin Mali'nin annesi ağa. 10 yaşında Efendimiz'in yanına getirip Ya Resulallah kabul edersen benim de sana hediyem, infam budur dediği. Bize en çok hadis nakleden sahabe efendilerimizden birisi bakın Enes bin Malik. Müksirun'dan bir tanesi bakın onun annesi Ümmü Süleym. Eşi onu terk eder ama asla yolundan dönmez. Tam bir sadakat insanıdır, tam bir teslimiyet insanıdır ve kim talip olur? Bir gün kapısını çalar. Ebu Talha. Haşir suresi 9. ayetin sebebin huzurlu ya. Ebu Talha kapısını şalar ama o dönemlerde Ebu Talha da imanla şereflenmemiştir. Şeref yap olmamıştır. Kapısını şalar ey Ümmü Süleym ben sana talibim deyince olmaz Ebu Talha olmaz. Kocam müşrik diye yeni ben ondan ayrılmışken geçimsizlik sorunlar yaşarken sen karşımda bu şekilde gelmişken imanın olmazsa olmaz. İnan evlenecek olsaydık senden mehir olarak sadece iman isterdim. Bir de çok merak ediyorum elinizle yaptığınız ettiğiniz tahtalara Taşlara nasıl tapıyorsunuz diye akna soruyu da düşürmüştür Ümmü Süleym. Ebu Talha oradan ayrılır. Kafasında soru işareti kurcalar. Hakikaten biz elimizle yaptığımız putlara nasıl tapıyoruz deyip düşünür düşünürken hemen kendisini kimin yanına atar? Musab bin yanına atar. Gider ey Musab durumlar böyleymiş deyip iman eder ve tekrar Ümmü Süleym'in karşısına geçer. Ümmü Süleym ben iman ettim. Mehrini de kabul ettim diye evlenirler. Evlendikten sonra mükemmel bir çocuklar olur. Kim o çocuk? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hangi çocuğa sürekli kuşunu soruyordu? Kuşun nasıl, kuşun iyi mi, adı neydi diye? Ümeyr, Ümeyr. Hatırlar mısınız? Ey Ümeyircik diyordu. Kuşun nasıl diyordu, hatırladınız mı? O Ümeyr, onların evlatları olur. Bir gün Ebu Talha sefer sırasındayken Efendimizin sürekli kuşun nasıl diye sual ettiği Ümeyircik vefat eder, ölür. Ebu Talha çok geç bir saatte eve gelmiştir. Ümmü Süleym bir teslimiyet insanı. Bu saatte bu yorgunlukla bunu ona söyleyemem der. Tam dinlenmeye yakın Ebu Talha, Ümeyr'i sorar. Ümeyr'cik nasıl? Söyler misin? deyince Hüve mezhaken cevabını yani şimdi daha sakindir cevabını verir. Çok ilginç bir cevap şey değil mi? Nasıl bir teslim. Ya? O gece eşinin gönlünü hoş eder ve sabah vakti Bilal bin Rabah'ın ezan sesiyle uyanırlar. Uyanır uyanmaz teslimiyet insanı Ümmü Süleym eşi Ebu Talha'ya birkaç sual eder. Ey Ebu Talha, sen bir komşumuza emanet versen sonra emaneti almak için komşumuza gitsin. Komşumuz da senin verdiğin emaneti sana vermese Olur mu deyince, olur mu hiç öyle şey? Emanet verilmişse geri alınır deyince Allah da bizden emanetini alınır. Anlar ki ümeyir vefat etmiş, koşa koşa Efendimiz'in yanına gider ve Efendimiz aleyhisselam elleriyle defneder Ümeyr'i ve ümeyirin vefat ettiği gün Allah onlara ikramı sunmuş, yeni çocuklara da rahm madere düşmüştür. Ebu Talha Efendimiz'in bin savaşçıya bedel dediği insan. Bakın Buradan ne ders çıkaracağız? Evlilikte musibet sadece eşler arasında olmaz. Bazen çocuktan, bazen yokluktan imtihan ağır olur. Ama sen sebat ettiğinde Allah o sebatını karşılıksız asla bırakmaz. En büyük örnek teslimiyet insanı olan Ümmü Süleym'dir. Bütün mücadelesi iman Üslüman'dır. Benim anne deyince aklıma gelen birkaç isimden biridir. Küçücük çocuklarını öyle bir peygamber sevgisiyle büyütmüştür ki 10, 11, 12, 13 yaşlarına gelince bile Çocuklarına şunu yap, bunu yapma demeye ihtiyacı hissetmemiştir. Çünkü kalbe en önemli Muhammedi tohum ekilmiştir. Ve o çocuklar o tohumla içerideki şeriatı ı çalışmaya başladığında ne yapacaklarını o yaşlarında bile bilmişlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir anne ve böyle bir evlat. İnşallah bu hatıraları ahirette de Allah nasip ederse göreceğiz, oturacağız. diyeceğim Allah'a bir size anlattık. Var mıydı eksik bir şey? İnşallah ne güzel anlattınız derler. Oturur, muhabbetimiz artar yani Allah'ın izniyle. Gözlerden gördüğüm kadarıyla, değil mi? tam evlilik bu olması lazım diyor herkes değil mi? Böyle sebat, böyle teslimiyet. Şimdi de... Bir evde zulüm olsa, eziyet olsa, işkence olsa o evde eşler nasıl davranması lazım? Bunu dersini alalım mı? Alalım. Kimden alalım? Firavunun eşi Asiye annemizden yani Asiye binti müzahimden alalım. Firavunun şirk üzere olan zulmü ki zulümlerin en büyüdür, değil. Hem de nasıl şirk? Allah inkar ediyorum değil. Allah olan benim haşa, ilah olan benim haşa öyle bir şirk, öyle bir zulüm devam ederken bir gece rüya görür. Beni İsrail'den bir ateş topu çıkacaktır, sarayını yıkacaktır. Uyanır, kâhinlerine tabir ettirir. Tabir sonucunda Beni İsrail'den bir çocuk çıkacaktır, sarayını başına yıkacaktır. Tabir bu. Tabir bu olunca dört bir yana emir verir. Der ki, bütün evlere gireceksiniz. Bu saatten sonra doğan bütün erkek çocukları katletip öldüreceksinizler. Beni İsrail'in o zamanki inananları. Buna rağmen tevekkül ve teslimiyeti bırakmaz, yani çocuk doğurmaya devam ederler. Belki onların teslimiyetine hürmeten Allah onları Hz. Musa'yı ikram etmiş bile olabilir. Öyle bir şey bile olabilir, Allah-u Mısır'da zulüm başlayacaktır. Bu zulmü biz tahrim 11, kasas 9 gibi ayetlerden birazdan öğreneceğiz. Öncelikle Asiye annemizle Firavun'un ilişkisi nasıldı? Firavun onu çok severdi. Onu saraylarda yaşatırdı ve evlerindeki tek eksik bir çocuktu. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Çok severdi vesaire. Asiye annemiz iman uğruna neyi terk etmiş onu görelim. Biz yatağı terk edip sabah namazına gidemiyoruz. Çok üzücü durumlardayız. Asiye annemiz neleri terk etmiş? Birazdan eline ayaklarına kazık çakılırken neleri terk etmiş onu göreceğiz yani. Allah Hz. Musa'yı bir sandıkla sazlıkların arasından ilginç bir tevafukla Asiye annemize ulaştırır. Daha sonra Hz. Musa Firavun'un sarayına bu şekilde giriş yapar. Zaten Musa ne demektir? Sazlık alan demektir. İsmini de oradan almıştır Hz. Musa. Hz. Musa bebek halinde saraya girince bakarlar. Hz. Musa kimseden süt almıyor. Kimseden. Tabi Hz. Musa'nın ablası gizlice askerleri takip ettiğinden bir vesileyle saraya haber ulaştırır. Şu köyde de filanca bir kadın vardır. Süt doludur. Onunla da bir deneyebilirsiniz. Çünkü herkes denemişler ve Hz. Musa süt almamıştır. Ve o köydeki filanca kadın dediği Hz. Musa'nın annesidir. Askerler Hz. Musa'nın annesine götürür. Annesi ne kadar duyguları birikse bile Hz. Musa'nın kendi bebeği olduğunu asla belli etmez ve annesine ücret karşılığında Musa'yı emzirtirler. Allah isterse işler nasıl oluyor anlıyor musunuz? Hem çocuğunu emzirtiyor hem de karşılığında ücret veriyor. Hz. Musa büyür, onun medyan hayatı başlar ve Firavun'un karşısına dikilir ve ondan sonra Asiye annemizin kalbine iman tohumu ekilmeye başlar. İki rivayet vardır Asiye annemizin nasıl iman ettiğine dair. Birincisi sarayda Firavun'un bir hizmetlisi Hz. Musa'nın getirdiği dine iman etmiştir ve Firavun ona çok işkenceler yapıp Asiye annemiz bundan etkilenip iman etmiştir. İkinci rivayette o sihirbaz ve büyücülerle karşılaşması sonucu vardır ya, o sonuçtan sonra Asiye annemiz de iman etmiştir. İki tane farklı rivayet vardır. İman ettikten sonra Firavun'un işkenceleri Asiye annemiz içinde başlar eline ayaklarına kazıklarla çaktırır. Hayal edebildiniz mi? Şöyle iğne batıyor mu hiç? Geçen salta yaparken bıçak şöyle bir girmişti. Kazık çakmak ne demek ya? Dönmemiş. Peki bu ne demek? Kazık mı daha kuvvetli, onun imanı mı daha kuvvetli? Güneşin alnında, sıcaklarda aç susuz bekletmiş, dönmemiş. En son şu kayayı görüyor musun Asiye? Bunu üstüne bırakıp seni öyle öldüreceğim demiş. Yine dönmemiş ve Asiye annemiz elini açıp dua etmiş. Artık düşünün o zorluk anında nasıl açılır el? Bunu bilemiyoruz tabii. Ya Rab beni Firavun'un zulmünden kurtar ve beni katına al. dediğinde de Allah azze ve celle Asiye annemizi katına almış. Tahrim 11'de şöyle bahseder. Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Ayete giriyor bak duaları. Dilinden dökülen terennüm edenler ayete konu olmuş. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demiştir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam eline şöyle dört tane çizgi çizer. Sahabe Efendimiz eder ki, nedir bu dört çizgi? Onlar ne der? Sürekli aynı şeyi. Allah'ın Resulü tabii ki de daha iyi bilir deyince şöyle cevap verir. Bu dört çizgi hanımlar sınıfının sultanlarıdır. Birisi Firavun'un hanımı Asiye'dir. Diğeri İsa'nın annesi Meryem'dir. Diğeri Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Diğeri de Muhammed'in kızı Fatıma'dır. Şimdi burada mesaj nedir? Mesaj şudur. Kocan firavun gibi bir adam olsa, yaşanılan o saraylar sana zindan olsa, geçici saadete takılmayıp, dünya için dinini satmayıp, asıl saadete imana dayanırsan, Allah seni hanımlar sultanı diye bir zümreye elbet yazacaktır. Yani evde bir insan en ağır zulmede uğrasa, asi annemizin yaşadığı zorlukları yaşaması söz konusu değildir. Hayret edeceğiniz bir olay var, en sonlara bıraktım derler ya, hepsi yaralar, sonuncusu öldürür. Öyle bir olay bıraktım sonlara doğru, başrolde Ubeydullah bin Caş var. Nasıl bir hayat, hayret edeceksiniz, hayret edeceksiniz, bu kadar da olur mu diyeceksiniz. Resulullah'ın halasının oğlu Ubeydullah bin Caş, meşhur Abdullah bin Caş'ın ağabeyi, Efendimiz'in eşi Zeynep binti Caş'ın kardeşi. Daha saymama gerek var mı? Bir hayat düşünün, Resulullah'ın hala oğlu olacak, Meşhur sahabe Abdullah bin Caş'ın ağabeyi olacak. Efendimizin eşi Zeynep binti Caş'ın kardeşi olacak. Bu, bu kadar şeref hayatınızda duydunuz mu? Söz konusu değil. Hanımı Ebu Sufya'nın kızı Ümmü Habibe. Yıllar yılı Hanif üzere yani şirke girmeden yaşayan bu zat Ubeydullah bin Caş ilk iman eden Zümre'de yer alıyor. O iman ettikten sonra ben Ümeyye ona düşman oluyor ve sürekli işkence sürekli eziyet Kaç yıl boyunca dişini sıkıyor? 6 yıl boyunca dişini sıkıyor ve Resulullah aleyhisselam 6 yıl sonra 2. Habeşistan şeferinde gönderdiği 101 kişiyi de ikisi de Übeydullah bin Caş ve eşi Ümmü Habibe oluyor. 6 yıl mücadele ve hicret sonrasında gelinen noktaya bakın. Habeşistan'a gidince Hristiyanlığa irtidad ediyor. Şaka gibi değil mi? Dinden çıkıyor, hanımını boşluyor iyice ve bir gün içki içerken düşüp ölüyor. Sahabelerin akıbet noktasında neden bu kadar endişeli olduğunu anladınız mı? Sahabeler içerisinde sürekli akıbetinden endişe etmeyenin, akıbetinden endişe edilir mülahazasının neden dolaştığını anladınız mı? Sen Peygamberin halı oğlu olacaksın, Abdullah bin Caş'ın abisi olacaksın, Zeynep bin Ticaş'ın kardeşi olacaksın, 6 yıl imanın en zor zamanlarında dişini sıkacaksın, Habeşistan seferine çıkacaksın ve burada küfür üzere düşüp ölüp gideceksin. Şaka gibi değil mi? Efendimizin ilk dönem yanına toplanan saf ve evvel dediğimiz sahabe efendilerimizden bir fire vardı o da oydu. Ubeydullah bin Caş'ta. Hayret verici bir hayat. Kim kendini, kendini garantide görebilir? Şöyle bir 6 yıl yaşadınız mı hiç hayatınızda? Bu kadar zirvede bir hayat yaşadınız mı? Ama ölüm ve son küfür üzere olacak. İnanılmaz değil mi? Ümmü Habibe annemiz küfre dönen kocasının yanında olmamış. Dişini sıkmış dayanmış. Yanında olmamıştan kastım ne? O döndü ben de döneyim dememiş. Bir televizyon açılsa bütün ev halisi onun ahlakına bürünüyor değil mi? Ümmü Habibe... Hayır demiş. Hayır. Allah'ın hakkının önüne eşin hakkı da geçmez demiş. 6. yıl Amr İbni Ümeyye'yi efendimiz Necah ile görüşmek üzere gönderirken bir de ona haber bırakır. Der ki Ümmü Habibe'ye söyle, arzu ederse ben onun nikahını alırım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Böyle bir şeref olamaz. Çünkü biz müjdeyi biliyoruz. Peygamber hanesine cennetlik olmayan giremez diye hadis var mı? Var. Ümmü Habibe'yi nereye davet ediyor efendimiz? Cennete davet ediyor. Böyle bir şeref olabilir mi? Ümmü Habibe hiç ikiletmeden hemen kabul edecektir. Ardından yıllar geçecektir. Medine'deler. Hudeybiye Barış Anlaşması, Hayber üstünden geçecektir. Hudeybiye Barış Anlaşması'nda biliyorsunuz bir bozulma olmuştur. Ve Ebu Sufyan Medine'ye Efendimizle arayı düzeltmek için gelme çabasındadır. Gelmiştir de. Medine'de istediği yüzü bulamayınca en son nereye gidecektir? Kızı olan yani Efendimizin artık eşi olan Ümmü Habibe'nin evine gidecektir. Ebu Süfyan o eve gider, tam mindere otururken Ümmü Habibe minderi çeker. Ey kızım, benim mi minderden sakındın yoksa minderimi benden sakındın deyince sen bir müşriksin, o ise benim efendimin minderidir. Sen ona oturamazsın diye o teslimiyet ve sadakat insanı orada da o cevabı verecektir. Şimdi buradan çıkaracağımız ders nedir? Beraber yürüdün yolda eşinden imana dair bir sadakatsizlik görsen dahi sen o yolda sabredeceksin. O sattı diye sen de satarsan, ihanet rüzgarları elbet seni de kasıp kavuracaktır. Sadakati kuşanırsan, büyük zorlukların neticesinde ve sonucunda Resulullah'a komşu olma, onun hanesinde bulunma şerefini elde edebilirsin. İki eşten bir tanesi açık bir şekilde küfre düşerse, açık ama küfre düşerse o nikah ne olur? Eşlerden bir tanesi. Açık bir şekilde küfre düşerse o nikah düşer. O eş küfre düşen tekrar tövbe ederse nikahın yeniden tazelenmesi şarttır diyelim. Bu ufak cevabı da vermiş olalım. Son konum Hazreti Ömer. Ama son konuma geçmeden şu soruyu sormam lazım. Ben geçmişte hatalar işlesem ve bunu tövbeyle Allah'tan affedilmesini dilesem. Evleneceğim kişiye eski hayatımı anlatmalı mıyım? Bakalım. Hz. Ömer döneminde, onun halifeliği döneminde nasıl olmuş bu durum? Hz. Ömer'in yanına bir adam gelir ve der ki, ''Benim bir kızım var, cahiliye dönemi gömmüştüm ama kıyamayıp onu geri çıkarmıştım. Daha sonra toplu aile olarak biz iman ettik.'' Daha sonra kızım bir yanlış yaptı ve hat cezası uygulandı. Daha sonra çok pişman oldu ama psikolojisi bozuldu ve intihara kalkıştı. Bir damarını kesti. Daha sonra kurtardık onu, kendisi defalarca tövbe etti. Ve gün oldu, kızıma talip çıktı, bize dünürler geldi. Ben dünürlere kızımın bu eski hayatını anlattım. Bunda bir sorun var mı? deyince Hz. Ömer'in sinirden gözleri böyle kan çanağına döner. Ey adam! Eğer o kızının eski hatalarını, tövbe edip af bir kişiye daha anlatacak olursan ilk seni cezalandırırım. Şimdi git o kızını diğer pak temiz kızlar gibi nikahla ve onun mutluluğu için dua et deyip o adamı gönderir. Evlilik bu kadar. Anlaşılacağı üzere Temel bir ibadet olan evlilik akıl değil iman işidir. Aklı olan değil imanı olan evliliği düşünebilir aslında. Bir de kimi fedailer olmuştur. Üstad Hazretleri bunlardan biridir. Hazreti İsa bunlardan biridir. Vakıflık müessesinde çok örnek gösterilir Hazreti Yahya. Belki Hazreti Yahya da bunlardan birisidir. Öyleleri vardır ki başkalarının çocuklarına yetişebilmek için bütün ümmeti kalplerinde bir çocuk olarak büyütmüşlerdir. Ve kendilerinin bu dünyada bir iki tane çocuğu olmasından mahrum bir hayat yaşamışlardır. Bazen insanlar diyor ama onlar da evlenselerdi diye. Şimdi koca Yusuf'a elinser satmak için koca Yusuf olmak lazım. Sen önce onlar gibi büyük işler başar. Onlar kadar İslam'ın ruhunu kalbindesindir. Onlar kadar insanların imanına hidayetine vesile ol. Ki onlardan birisi de benimdir. Esbap Üstat dediği zaman Sait Nursi Hazretleri benim de imanıma vesile olmuş birisidir. Önce onlar kadar imanlara vesile ol. Ondan sonra belki bir söz söylersin. O kadar olduktan sonra sözler sükûta döner. Zira anlarsın ki onlar ulaşılmaz kamette hayatlar yaşamışlardır. Zira bilirsin ki Koca Yusuf'a elen satmak için önce Koca Yusuf olmak lazımdır. Bu tür konularda da belki haddimi açacağım ama kamet yüksek insanları sorgulayıp lafı güzaf etmeye pek hacet yoktur diye düşünüyorum. Subhaneke la ilme illa ma allamtena inneke tel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha mesalavat.